Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir.